أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي الولينا olsun bütün ramazan ayı boyunca Söylemeye çalıştık zaten. Kadir gecesinin nuru bütün Ramazan ayını kapsar. Bir şeyi Allah söylediyse o öyledir. Doğru olan odur. Gerisi, gerisi yanlış. Allah Kur'an'ı içinde Kadir gecesi bulunan Ramazan ayında indirmiştir dedi. Birledi hepsini. Onun için her Ramazan gecesi aynı zamanda Kadir gecesidir. Kadir gecesi o nur öyle bir tecelli ediyor ki bütün ayı kapsıyor. Öyle takdir etmiş Allah. Ama inşallah bugün Kadir gecesinin merkezine geldik. Nurun saçıldığı geceye geldik yani. Ama her gece aynı zamanda Kadir gecesidir. Şereflenme gecesidir. Allah'ın vahyi ile şereflenme gecesi. Allah'ın vahyinin gönlümüze inme gecesi. Allah adına okumayı, anlamayı, öğrenme gecesi. Ama her gece, Ramazan'ın her gecesi. Kadir gecesinin nuri dolayısıyla bütün aya tecelli ediyor. Biz de inşallah böylesine istifade etmeye çalıştık. Bu gece... Merkezine geldik, mutlaka böyle Kadir Gecesi'nin son gecelerde olmasının da bir hikmeti vardır. Nedir hikmeti? Kulum hazırlansın diyor. Bütün Ramazan ayı boyunca hazırlansın, böyle iki üç gün kala Kadir Gecesi'ne geldiğinde gönlünü açabilsin, gönlünü bana açsın, vahime açsın. Kadir Suresi'ni anlatırken söylemiştik, Allah'a öyle buyurdu, o gecede melekler iner, evet, peş peşe inerler, tenezzelül melaiketi ver ruh, melekler ver ruh iner, evet, ruh hakikat muhammediyedir, bütün ruhların kendisinden yaratıldığı bir ruhtur. Bizni Rabbihim min Kulli Emir Rabbinin izniyle her bir emir için inerler söylemiştim harekeyi değiştirdiğimizde min Kulli İir her bir kişiye inerler her bir emir için inerler Dolayısıyla her bir kişiye her bir emir için inerler her bir emir. öyle bir şeyin inmesi gerekir ki bütün emirleri kapsamış olsun Nedir o? Kur'an. Bütün emirleri kapsar. Her bir kişiye Allah Kur'an'ı indirir. Niye indiriyor? Okusun diye. Eğer ilk inen ayetler gönlümüze inerse, bütün Kur'an indi demektir. <gülüyor> oku Rabbinin ismiyle oku. Yaratan, halık olan Rabbinin ismiyle oku ki o yarattı, insanı alakadan, sevgisinden, yakınlığından yarattı. Oku Rabbin Ekrem'dir. Ekrem, Rabbin Kerim'dir, ikram edendir. Neyi ikram etmiş? Kendinden ona varlık ikram etmiş, sevgi ikram etmiş, aşk ikram etmiş, muhabbet ikram etmiş, kendinden ikram etmiş. Bunu oku dedi kendini oku, insanı oku, yani kendini oku sana ikram etmiş varlık olmayı ikram etmiş, kendinde bunu okuduğumuzda, bunu anladığımızda Rabbimizin yakınlığını anlarız Rabbimizin yakınlığını tadarız onun kerimliğini anlar ve bunu tadarız dolayısıyla bütün hayatımız boyunca bize İkramı ile muamele ettiğini anlar ve buna iman ederiz. Zaten bütün sorun iman sorunudur. İman edip etmeme sorunudur. Anlamadıkça iman etmemiz mümkün müdür? Hayır. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla. Anla ve iman et. İnşallah beraber okuyoruz zaten. Anlıyoruz, ama bu gecede Allah böyle imkan veriyorsa gönlümüzü Allah'a açmamız lazım. Öyle ki melekler her bir kişi için iner, her bir emir için iner, gönlümüzü açalım, ne için gelmişlerse onlar da gerekeni yapsınlar. Buna müsaade edelim. Yoksa gece geldi geçti hiçbir şey olmadı o zaman hiçbir şey olmamış. Yani gece gelip geçtikten sonra mutlaka üzerimizde bir farklılık görmemiz lazım. Rabbimize döndüğümüzü, bütün gönlümüzle O'na yöneldiğimizi, O'nun da bizim gönlümüze evet. her bir emri indirdiğini tatmamız gerekir. Başka biri olduğumuzu anlamamız gerekir. Eğer Allah bin aydan daha hayırlı dediyse yani bin ay 80 küsur sene yapıyor. 80 sene çalışmış gibi muamurede bulunacaksa çaba gayret sarf etmiş gibi muamurede bulunacaksa bunun bir meyvesinin olması gerekir. Bunun bir yani farkının olması gerekir. Görülmesi gerekir üzerimizde. Yok, hiçbir alameti üzerimizde görülmediyse bir şey olmamış. Allah seriyor hesaptır, hesabı anında görendir. Hiçbir şey olmadı, biz de gönlümüzü açmadık ve gerekeni yapmadık demektir. Evet, bu gece de gönlümüzü açacağız inşallah. Zaten bütün Ramazan ayı boyunca gönlümüzü açmaya çalıştık. Ramazan ayının başında olduğu gibi kardeşlerimize söyledik. Manevi yol iki bölümden oluşuyor. İtbinan'a kadar, itminandan sonra. İki bölüm, İtminan'a kadar olan bölümü tehlikelidir, kul imanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her an en aşağıya emareye düşüp imanını kaybedebilir, onun için manevi olarak yukarı çıkıp aşağıya iner. Hari güzel olunca, Rabbine dönünce, Rabbi için, onun rızası için bir şeyler yaptıkça yukarı çıkar, Yanlış yapınca, ters tarafa dönünce, yanlış fikirlere, şeytanın verdiği vesveseye kapılınca aşağı iner. Ve bu tehlikeli bir yerdir. En aşağıyı düşüp imanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son nefeste imanı kaybeder. Çünkü her şey son nefeste bitiyor. Son nefeste kazanan kazanmıştır, kaybeden de kaybetmiştir. Allah öyle söyledi. Son nefeste ölecek olan eğer Allah'a yakın biri ise ona hemen cennet vardır, naim cenneti vardır, ona revh ve rehan vardır. Ruha ait tecelli. Allah tecelli ediyor ona, onun için. Velisine tecelli ediyor ki, kendisine yakın olan o mukarrabuna hiçbir endişe taşımasın, kendisine kendisinin muamele yapacağını bilsin. Perdeyi açar ve gel der. Hadi gel. Ölen eğer kitabını sağından alacak cennetlik biri ise ona da cennetten selam vardır dedi. Cennetliklerden selam vardır. Dolayısıyla Allah'tan selam vardır ve cennetle müjdelenme vardır. Son nefeste ölecek olan biri eğer kitabını solundan alacak cehennemlik biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır. Bunu tekrar tekrar söyledim. Her şey son nefeste bitiyor. Yoksa gideceğiz da sevaplarımız, günahlarımız artılır. O belli olmuş zaten. Nereye gideceğin bellidir artık. Onun için mesele imanı kurtarma, imanlı gitme meselesidir. Kitabını sağından ara bilme meselesidir. İtminan'a kadar tehlikededir. Kardeşlerimiz itminan bulsun. Yani o çizgiyi geçsin. O kapıdan içeri geçsin. itminan kapısından. Gönlü mutmain olsun. Neyle? Allah ile, Allah'ın sevgisiyle, Allah'ın zikriyle, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle, tevhid ile itminan bulsun. Bütün kuvvetin, kudretin, mülkün Allah'a ait olduğunu evet. bilince, anlayınca, buna iman edince o kapıdan geçecek. Evet, birçok kardeşimiz tabii bu arada hamdolsun kapitan geçmiştir. Çabalarını, gayretlerini sarf etmiştir. Söylemiştim daha önce. kapıdan geçince o başka biri olacak manasına gelmez ama şirkten kurtulur. Gerçek manada La ilahe illallah der. Rabbim Allah'tır der. Rabbine hiçbir şey, şirk koşmaz. Bununla beraber yolu yürürken düşer, kalkar, çambura düşer, bu önemli de evdir onun için, ama Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmaz. Tabii ki asıl yolculuk ondan sonradır. Evet. Ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra, evet. söylemiştim, Allah'ın ayet kerimede buyurduğu gibi, ''Ey itminana ermiş nefis, itminana erdikten sonra gelecek olan geliyor, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir cennetime, gir kullarımın arasına, veli kullarımın arasına gir. Sen Rabbinden, Rabbin senden razı olmuş olarak. Önce sen ondan razı oluyorsun, o senden razı oluyor. Bu ikisi beraber tecelli ediyor zaten. Kul ne kadar Allah'tan razı olduysa, Allah da o kadar ondan razı olur. Dolayısıyla bu hitabı alır. İtbinana erdin, Allah ile mutmain oldu. Huzur buldun. Emin oldun. Rabbine tevekkül edip güveniyorsun. Rabbinden bir de razı oldun. Güvendiğin için razı oldun. Emin olmuşsun. O da senden razı oldu. Sen veli kullarımdansın. Gir arasına, Gir cennetime. Cennete gideceksin demiyor. Gir cennetime. Ne demek? Gönlün cennet oldu Gönlüne tecelli ediyorum. Allah'ın cemaline kendi gönlünde şahit olur. Evet. Bundan sonraki nimet budur. Arada bir manevi olarak bu yolculuğu yaparken manevi olarak böyle gönül halini düzeltiyor, Allah diyor, tefekkür ediyor. Yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Herhangi bir şekilde bir perde açılsa, böyle Allah ona hitap etse, bu, o bütünüyle Allah'tan razı olmuş ya da Allah bütünüyle ondan razı olmuş demek değildir. Manevi olarak yukarı çıktı, hitabi aldı bir daha düşer ama itminadan aşağıya düşmez. Ne zaman bir daha yukarı çıktı bir daha o itibarı alır. Ne zaman yukarı çıkıp artık orada kaldıysa o zaman o ona makam olur. Bu kurun namazı aynı zamanda miraçtır. Gerçek miraç. Ama ruhani miraç tabii. Anlaşılsın diye söyledim. Kardeşlerimiz kendi gönlünde böyle bakıp ama kendi nefsine taviz vermeden ben Allah'a her şeyi kurban ederim canımı da kurban ederim diyorsa bilsin ki kapı geçer evet. mesela kaç Ramazandır bir türlü bunu yapamadık. Hamdolsun, bu Ramazan'da Allah bunu ihsan etti, ikram etti. Bayrama daha var. Bayramda görüşeceğiz. Evet, hamdolsun. Allah böyle beraberliği her zaman nasip etmez. Bunu da bilelim. Ne zaman Allah kime gel der, onu kimse bilemez. Her an, her birimize gel diyebilir. Onun için mesela daha önce tekrar tekrar söylemiştim. Biz buradayken kazanın. Giden gün geri gelmiyor. O güne neyi yazdırdıysak Allah'ın huzuruna onu gönderdik. Boşa geçireceğimiz bir günümüz yoktur. Bir anımız bile yoktur. Bunu böyle anlamak lazım. İstediğimiz şey, huzura giderken Allah'ın bizi bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılamasıdır. Bu duayı boşuna yapmıyoruz, böyle istiyoruz. Bununla beraber her bir kardeşimiz için kıyamet günü şefaat etmesini istiyoruz. Kardeşlerimizi yetiştirirken böyle yetiştirmeye çalıştık şefaat etsin istiyoruz. Ne buyurmuş ayet-i kerimede? O gün, kıyamet günü, Allah'ın izin verdikleri dışında, onlar müstesna, hiç kimse konuşamaz. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Kime veriyor Allah izin? Başka bir ayet-i kerimede, o gün, Allah'ın sözünü sevdiği kimsenin dışında, kimse konuşamaz. Sözünü sevdiği, Ayetleri yan yana getirip anlıyoruz. Kimin sözünü seviyor? Allah deyip. Ben Allah'a teslim oldum. Rabbim Allah'tır deyip, Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Kimin sözünü seviyormuş? Allah diyeni, diyenin, ben Allah'a teslim oldum diyenin ve Allah'a davet edenin, Allah'a teslim olmaya davet edenin sözünü seviyormuş. Onu konuşturuyor. O da konuşunca evet, hakkı söyler dedi. O da hakkı söylüyor. Çünkü dünyada da o öyle konuşmuştu. Rabbim Allah'tır demişti. Ben Allah'a teslim oldum demişti. Allah'a davet etmişti. Allah'a teslim olmaya, Allah'ı sevmeye, abd olmaya, Allah'tan haşyet duymaya, Allah'a karşı edepli olmaya, Allah'a itaat etmeye davet etmişti. Ona uyanlar, onu dinleyenler, onun şefaatine uğrar. Onun şefaatine nail olan olurlar. Yalnız kendisini dinleyenlere şefaat edebilir. Başkasına değil. Şefaat böyledir. Her bir kardeşimiz için bu şefaat etme hakkını istiyoruz. Rabbimizden bunu istiyoruz. Duamız budur. Lafla değil. Öyle ben bunu istiyorum diyerek değil. Yetiştirirken öyle yetiştirmeye çalıştım, öyle büyütmeye çalıştım. Ona hazırladım. Yarın kıyamet günü inşallah böyle binler, yüz binler göreceğiz arkamızda. Böyle bir de onların arasında böyle güneş gibi parlayan, nur saçan şefaat edecek kardeşlerimizi göreceğiz. Öyledir. Yolu hep beraber yürüdük. Yürüyoruz. Zaten o çizgiyi geçen, itminanı geçen artık önü açık. Artık yürümesi gerekir. İnşallah bunu hep beraber becereceğiz. İnsanlığın, ümmetin hali ortadadır. Ümmetin hidayetçe ihtiyacı vardır. İmanı Gönlünden taşıyacak, Allah'ın vahyini taşıyacak, kulluğu, abdiyeti taşıyacak kullara ihtiyaç vardır, imamlara ihtiyacı vardır. Herkes bulunduğu yere, yerde muhatap olduklarına onu vermesi gerekir. Ümmet buna muhtaç. Yani bulunduğu yerde şefaat etmelidir, gönüllere şifa olmalıdır. O şefaat yarım kaldığında, Allah onu tamamlatır kıyamet günü. Dünyada ne işimiz var diye sorulduğunda, buna vereceğimiz cevap nedir? Allah'ın verdiği cevap nedir? Bana abdolsunlar diye yarattım. Sevsinler, aşık olsunlar diye yarattım. Sevgimi kazansın diye, çabasını, gayretini sarfetsin diye yaratmışım. Mühsin olsun diye yaratmış, güzel olsun diye, güzel yapsın diye, güzel olsun, güzel yapsın diye, rahmet olsun diye, dua olsun diye. Bakalım, insanlar şu anda böyle midir? Dertleri de bu midir? Allah'ın istediği gibi olmaya mı çalışıyorlar? Yoksa başka şeyler peşinde mi koşuyorlar? Bunu mutlaka taşımak gerekir, gönüllere taşımak gerekir. Herkes her gün uyuduğunda, uyandığında bunu kendi kendine hatırlatması gerekir. Ben bu dünyaya neye gelmişim, Rabbim beni neye göndermiş ve benden ne istiyor? O benden ne istiyor, ben ne yapıyor? Deyip kendini hesaba çekmesi gerekir. Kendini buna hazırlaması gerekir. Gününü, o yeni hayatı ona göre yaşaması gerekir. Allah ait kerimede öyle buyurdu, Allah'ın öyle kulları var ki, ne bir alışveriş, ne bir ticaret onları Allah'ı zikirden Ali koymaz. Allah demekten, Allah'ın hesabını yapmaktan Ali koymaz. Ne yaparsa yapsın, Allah'ın huzurundadır. Nasıl ki şimdiye kadar gelen bütün insanlar gittiyse, mutakabizde gideceğiz. İnsanın unutmaması gereken şey, bu dünyaya ölmeye gelmişiz, ölmeye. Ölmeyecek kimse var mıdır? Yok. Ölmeye gelmişiz. Ne zaman? Bilmiyoruz. Her an olabilir. Onu da bilmiyoruz. ele belli bir vakti de yok. Bir vaktin birine gel dedi, mecbur gidecek. Bütün mesele, hayatı öyle bir yaşayıp, öyle bir hazırlanmak lazım ki, Allah'ın huzuruna gitmeye, bir dost gibi, bir sevgili gibi, Gitmek için hazırlanmak lazım. Nasıl ki Mevlana ölüm gecesi için bu gece benim düğün gecemdir dediyse, öyle hazırlanmak gerekir. Ama başka insanları da görüyoruz. Giderken nasıl bir hal yaşıyor? Neredeyse korkudan ölecek. Hani Allah'a iman etmiştik? Hani o bizim en sevdiğimizdi? Hani her şeyi, canımızı ona kurban ediyorduk? Hani onu çok seviyorduk? Bu midir sevmek? Böyle midir gerçekten? Yoksa biz kendimizi mi kandırıyoruz? Ahireti dünyadan daha çok sevmedikçe, ahirete iman etmiş olmuyoruz. Sevmemiz gerekir. Eğer oraya yatırım yapmışsak seveceğiz, yatırım yapmamışsak sevemeyiz. Orada bir şey yok. Çünkü biz neyin beklediğini bilmiyoruz. Ama neyi beklediğini bilsek, ne gönderdiğimizi bilsek, sever gideriz. Eğer Allah'a güveniyorsa eminsek bundan. Evet. Yani ölümü bir kere ortadan kaldırmak lazım. Ölüm diye bir şey yok çünkü. Ölüm Allah'a vuslattır. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Ölüm en sevgiliye gitmektir. Ama en sevgiliye sevgisini de ispatlamaktır aynı zamanda. İspatlamamışsan gidemiyorsun. Acaba diyorsun. Ne buyurmuştu hadiste? Kulum eğer bana kavuşmayı severse ben de ona kavuşmayı severim. Kulum bana kavuşmayı kerih görürse, ikrah edici görürse sevmese yani ben de ona kavuşmayı sevmem. Ona kavuşmayı kavuşmayı sevmek demek ölmeyi sevmek demektir. Ölümü seviyor muyuz? Ne kadar seviyoruz? Hadi. Acaba bin kişiye değil, yüz bin kişiye sorsak, kaç kişi ben ölümü seviyorum der. Kaç kişi ben buna hazırım der. Zor şey. Gerçekten zor şey. Evet. Allah'a kavuşmak kim sevebilir? Allah dostları sever. Elbette ki burada biraz daha yapayım, çalışayım der. Ama o an geldiğinde seni seviyorum, sana gelmeyi seviyorum der. Niye? Biliyorum. Ona öyle takdir etmiş. Öylesine takdir etmiş. Artık o kadardır. Bütün mesele Rabbinin sevgisini kazanmış olarak ona gitmektir. Aşkla, muhabbetle ona gitmektir. Gidebilmektir. Niye bunu böyle anlatıyorum? Gönlümüz imanla dolsun diye. Aradaki o perdeyi, dünya sevgisini, dünya hayatının sevgisini evet, aradan çekelim. Ahiretin sevgisi olsun, Rabbimize kavuşma sevgisi olsun. Ahireti dünyadan daha çok seven, Allah'a kavuşmayı seven, böyle biri veli midir, değil midir? Çok net, ortadadır. Ama dünyayı ahiretten daha çok seven, Allah'a da kavuşmayı istemeyen biri mümin midir, değil midir? Değildir. Allah müminlerin velisidir, mütakilerin velisidir, buyurdu. Muhsinlerin velisidir. Kadir Gecesi geldiğinde genel olarak ne yapılır? İşte bu kadar namaz kılman lazım. Bu kadar selavat çek, bu kadar şey çek. Yok öyle değil. An gelip çatmıştır artık. Yapman gereken şey o değildir. Her şeyi o geceye sığdıramazsın. Böyle imtihan olmaz. Böyle kazanma imkanı olmaz. Olur ki o gece hasta oldun. Ne yapacaksın? Olur mu böyle şey? Müsait olmadın. Yani geldi geçti kaybettin. Bu nasıl sınavdır böyle? Onun için bütün Ramazan geceleri Kadir gecesiydi. Kadir gecesinin nuru hepsini kaplamış. Kadir gecesinde merkeze geldin. Yapman gereken şey nedir? Okumak. Bütün gönlünle Allah'a dönmek. Dua gecesi, dua. <gülüyor> Rabbinden isteme gecesidir. Tabii ki dünyayı değil, Rabbinden Rabbini isteme <gülüyor> gecesidir. Bütün gönlünle Rabbine dönüp gönlünü açıp seni seviyorum, seni istiyorum deme gecesidir. <gülüyor> sana kul olmak istiyorum, sana avd olmak istiyorum. Sana yakın olmak, mukarrebun olmak istiyorum. Dost olmak, veli olmak istiyorum. Mehsinlerden olmak istiyorum. Muttakillerden olmak istiyorum. Ben beceremiyorum. Bu gecenin hürmetine bana ikram et. Ben bunu istiyorum. Bütün gönlümüzle isteyip Ve ekrem", ikram eder. Nasıl ikram ediyor? Eğer... Kendi ismiyle bize okutursa, ikram etti. Artık hayatı onun ismine, yani onun muradını anlamaya çalışarak okuduysak ikram etmiş. Birçok kardeşimiz bu ikrama nail olmuş. Allah'ın hesabını yapıyor. Elbette ki arada bir ufak tefek sorunlar olsa da, Allah'ın ismiyle okuyor. Allah ikramı et, yapmıştır. Biraz önce söylediğim gibi, evet, kıyamet günü evet, kardeşlerimizin böyle güneş gibi parlasını istiyoruz, nur saçsını istiyoruz, şefaatçi olsun istiyoruz. Bu hakkı burada kazanıyor. Neyle kazanıyor? Elbette ki gönlüyle, yaptıklarıyla kazanıyor. Durup dururken hayal kurmakla kimse bir şey kazanmaz. Hayal kurarsa, hayal kazanır. Onun da alacağı nimet hayalidir. Başka bir şey değil. Nasrettin Hoca'nın kısır klasi geldi. Köyde böyle buğday dögüyorlarmış, o şeyin içinde taş, neydi ismi? İçinde buğday dögüyorlar, iki kişi Başka biri de ihtiyacı olan biri gitmiş, ben de dövmek istiyorum. Para karşına dövüyorlarmış. Buna da bir şey yok, biz dövüyoruz. Zaten verilen para acaba bize yeter? Ona tokmayı kaldırıp, kaldırıp vurdukça bu da ha demiş. İş bitince demiş, ben de sizin ortağınız, ben de ha yaptım. Biz, şey şeyi tokmayı vururken. Tabi anlaşamamışlar, sorun çıkmış, Nasredi Hoca'ya gitmişler. durumu izah etmişler. Nerede demiş, aldığınız para? Parayı almış, elinde böyle sallamış. Oha diyene söylüyor. Sesi geliyor mu paranın? Demiş. Geliyor. Bir daha sallamış, iyice dinle geliyor mu? Geliyor. İşittin sesin, paranın sesini, evet demiş, tamam demiş. Sen de hakkını aldın. Hah dedin yardım ettin olarak paranın sesini duydun. Hakkın da budur. Para alamazsın yani. Sesini alırsın. Onun için bir şey yapmadan bir şey beklemek yanlış bir şeydir. Allah kime ne vermişse ondan sorumlu tutuyor. Neyi vermişse? Onun için ne buyurmuştu? Kendisine Rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Mümini anlatıyor Allah. Rızık olarak mal vermiştir, akıl vermiştir, ilim vermiştir, hikmet vermiştir. Aşk vermiş, muhabbet vermiştir, iman vermiştir. İnfak etmesi lazım. Yok, ben kendimi düşünürüm değil öyle. Onun en azından zekatını vermen lazım. Verince ne yapmış olur? Güzel yapanlardan olmuş olur. İnfak edenlerden olmuş olur. Allah'ı tercih edip, ahireti tercih edip, dünyayı kurban edenlerden olmuş olur. Bunun için Allah'a hamd ediyoruz. Ne olursa olsun insanın mutlaka Allah'ın hesabını yapması gerekir. Başkalarının değil, Allah'ın hesabını. Allah'ın hesabını yaparken güzel yapmaya çalışması gerekir. Güzel. Gönüllerden Allah'ın rahmetini, muhabbetini almaya çalışması gerekir. Bence bana göre demekten kurtulup Allah demesi gerekir. Allah'a göre demesi lazım. Bunu söyleyenler kazanır. Hamdolsun hep beraber aslında bunu söylemeye çalıştık. Allah ikram etmiş bu nimeti, binlerce, yüzbinlerce insan bizimle beraber Allah diyor, Rabbim Allah'tır diyor. Allah'ın muradı gerçekleşmiş oldu. Allah'ın kulu daveti gerçekleşmiş oldu bu. Buna hamd diyoruz. Kardeşlerimiz buna devam eder inşallah. Biraz önce söylediğim gibi bu gece dua gecesi. Duanın nefsane de rabani olması gerekir. Zaten Allah rezaktır, rızkı verendir. Rabinden evet. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi himmetinizi yüksek tutun. O Rabbiniz, alemlerin Rabbi. Cenneti isterken bile en yüksek makamdaki cenneti isteyin. Evet, biz de Rabbimizden Rabbimizin rızasını istiyoruz. Sen Rahmansın. Sen Rahimsin ya Rabbi. Sen bizim Rahman ve Rahim olan Rabbimizsin. Amin. Biz senin rahmetine muhtaçız. Rahmetini istiyoruz ya Rabbi. Bizi rahmetinin içine aldığın kullarından eyle ya Rabbi. Bize rahmetinle muamele Sen ya Sen ya Bizi et ya Rabbi. Sen gafursun ya Rabbi. Sen gafarsın ya Rabbi. Bizi mağfiret et ya Rabbi. Günahlarımızı mağfiret et ya Rabbi. Mağfiretinle bize muamele et ya Rabbi. Sen tevvapsın ya Rabbi. Tövbeleri kabul edensin ya Rabbi. Biz tövbe ediyoruz ya Rabbi. Amin. Sana dönüyoruz ya Rabbi. Amin. Dönüşümüzü kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizi kendinden başka tarafa dönmemize izin verme ya Rabbi. Amin. Buna müsaade etme ya Rabbi. Amin. Sana dönüyoruz ya Rabbi. Amin. Sana döndük ya Rabbi. Amin. Dönüşümüzü kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sen bizim Kerim olan Rabbimizsin. Ekrem olan Rabbimizsin. Vehhab olan Rabbimizsin. İkram et ya Rabbi. Amin. Hibe et ya Rabbi. Amin. Senden seni istiyoruz ya Rabbi. Rızanı istiyoruz ya Amin. Yakınlığını istiyoruz ya Rabbi. Amin. Cemalini istiyoruz Amin. ya Rabbi. Dostluğunu istiyoruz Amin. ya Rabbi. Senden seni istiyoruz ya Rabbi. Sana kul olmayı istiyoruz. Avd olmayı istiyoruz. Amin. Aşık olmayı istiyoruz. Amin. Teslim olmayı istiyoruz, Rabi. mümin olmayı istiyoruz, Rabi. müslüman olmayı istiyoruz, Rabi. müttaki olmayı istiyoruz, mühsin olmayı istiyoruz, Rabi. biz seni istiyoruz, ya Rabbi. kul olmak istiyoruz, Rabi. abd olmak istiyoruz, Rabi. bizi abd olanlardan eyle, ya Rabbi. aşık olanlardan eyle, ya Rabbi. bizi maşukum Allah'tır diyenlerden eyle, Rabi. Rabbim Allah'tır diyenlerden eyle, Sübhan Ulam sensin ya Rabbi. Sübhan Ulam sensin ya Biz senin aciz kullarınız. Amin. Günahkar kullarınız. Amin. Zayıf kullarınız. Amin. Eksik kullarınız. Amin. Hepsinden sana sığınıyoruz ya Amin. Eksiklerimizi tamamla ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Sen bizim Sübhan olan, Sübhan olan bir tek sensin. Allah ın. Allah ın. Bizi şirk koşanlardan eyleme ya. Huzurunda bence diyenlerden eyleme ya. Bana göre diyenlerden eyleme ya. Farancalara göre diyenlerden eyleme ya. Allah'a göre diyenlerden eyleme ya. Rabbim Allah'tır diyenlerden eyleme Rabbim neyi emretmişse hak odur diyenlerden Doğru odur diyenlerden Güzel odur diyenlerden Rabbim Allah'tır Abi. diyenlerden Abi. Sen bizim Rabbimizsin. Abi. Rahim olan Rabbimizsin. Abi. Kerim olan Rabbimizsin. Abi. Vehhab olan Rabbimizsin. Abi. Senden seni istiyoruz Abi. Ya Rabbi. Yakınlığını istiyoruz. Abi. Dostluğunu istiyoruz. Abi. Cemalini istiyoruz. Abi. Senden seni istiyoruz ya Rabbi. Amin. Günahlarımızdan mağfiretine sıkınıyoruz. Amin. Gazabından rahmetine sıkınıyoruz. Amin. Senden yine sana sıkınıyoruz. Amin. Bizi affet ya Rabbi. Amin. Mağfiret et ya Rabbi. Amin. Yaratan yarattığını bilmez mi? Amin. Öyle buyurdum. Amin. Sen her şeyi bilensin ya Rabbi. Amin. Eğer Başka tarafa döndüysek Amin. Yanlış yaptıysak Amin. Günaha düştüysek Amin. Bu bizim acziyetimizdendir ya Rabbi Amin. Sana itiraz değildir ya Rabbi Amin. Acziyetimizden dolayıdır Subhan olan sensin Amin. Kebir olan sensin Amin. Ali olan sensin Eala olan sensin Amin. Metin olan sensin Amin her şeye kadir olan sensin. Amin. Biz senin zayıf kullarınız. Amin. Sana sıkınıyoruz ya Rabbi. Amin. Eşliklerimizi tamamla ya Rabbi. İkram et ya Rabbi. Amin. Bütün gönlümüzde sana döndük ya Rabbi. Amin. Zatının hürmetini. Amin. Sıfatların hürmetini. Subhanlığının hürmetini. Amin. İsimlerinin hürmetini. Amin. El Esmaül Husna'nın hürmetini. Amin. Mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine Amin. Sana döndük ya Rabbi Amin. Gönlümüzü senden başka tarafa döndürme ya Rabbi Amin. Gönlümüze tecelli et ya Rabbi Amin. Zatınla tecelli et Amin. Aşkınla tecelli et Amin. Muhabbetinle tecelli et Amin. Güzelliğinle tecelli et Amin. Rahmetinle tecelli et Kereminle tecelli et Amin. Tecelli et ya Rabbi Amin. Sen Sübhansın Amin سُبْحَانَ اللّٰهِ اَمَّا يَسِيْفُونَ آمِينَ سُبْحَانَ Bu gece dua gecesi. Dua etmeye inşallah böyle devam edeceğiz. Unutmamamız gereken bir şey var ki, mutlaka melekler duamıza amin diyor. Bir kula, bir mü'mine yakışır şekilde duamız olsun, ona da bizim duamıza amin desin. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya toplayacaktır. O bir araya toplandığımız günde Allah bizi mahşufe eylemesin. Amin. Allah o gün yüzleri vardır, kapkara kesilmiş, simsiyah kesilmiştir, cehennemi görmüştür. O sıkıntıdan dolayı yüzü kapkara kesilmiştir buyurdu. Yüzler vardır, parıl parıl parıldar. Nimetin müjdesini almış, nimetin sevinci yüzünde görünüyor. Evet, yüzü nur saçıyor. Yüzü nur saçanlardan eylesin Allah. Amin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin. Amin. Dünyada mahcup eylemesin. Amin. Hem dünyada hem ahirette Allah bizi birbirimize karşı da mahçup eylemez. Sizi bize karşı mahcup eylemezsen, Amin. bizi de size karşı mahçup eylemezsen. Amin. Allah hepinizden razı olsun.